Kelebek Evvel zaman içinde ağacın birinde bir tırtıl yaşarmış. O kadar da mutlu bir yaratık değilmiş. Şişman ve yavaş vücudundan nasıl da nefret edermiş. Şu arılara bak, şu karıncalara bak, bir de bana bak, Öf. Keşke onlar gibi uçup etrafta dolaşabilseydim. Ama çok uğraşmasına rağmen tırtıl uçamazmış. Bu nedenle sürünmeye ve yaprakları acımasızca yemeye devam etmiş. Yaramaz karıncaların da hiç yardımı olmuyormuş. Hey, ağıraksak tırtıl! Ne kadar yersin? Biraz ara ver de geridekilere de biraz yaprak kalsın. <Gülüyor> Ama ne yapabilirim ki? Kendimi sürekli olarak aç hissediyorum. Ye bakalım ufaklık. Bütün bunlar sadece büyüme süreciyle alakalı. Büyümek için daha ne kadar yemesi lazım büyük anne? Birazcık daha tatlım. Ve öyle bir büyüyecek ki hiçbiriniz onu tanıyamayacaksınız. Ye ve iyi ol. Kimsenin seni rahatsız etmesine izin verme. Oh, teşekkür ederim büyük anne ama kendimden pek fazla hoşlanmıyorum. Şimdi bunu söyleyerek tabiat anaya hakaret etmemelisi tüm yarattıklarını olabildiğince güzel yarattı. Bekle. Hala büyümek için çok çabalaman gerekiyor. Ve bu halinle de zaten mükemmelsin. Bunu sakın unutma canım. Çünkü bu çok önemli. Tırtıl yaz mevsimi sonbahara dönene kadar sürünmeye ve yemeye devam etmiş. Ve ağaçlar kırmızı, turuncu ve sarı yapraklarını dökerken dünya kıpkırmızı bir renge bürünmüş. Yapraklar düştükçe küçük cırcır cır böcekleri ve arılar ve böcekler yapraklarla uçup onları yere düşene kadar kovalamışlar. Tırtıl da onları kovalamak istemiş ama onun için çok ağır ve çok hantalmış. Küçük bir patırtıyla düşmüş. Keşke bu yapraklarla birlikte uçabilsem. Ya da peşlerinden koşabilsem. <gülüyor> Kısa bir süre sonra, gün kısaldıkça ve geceler soğudukça, sonbahar kışa doğru yol almaya başlamış. Bir gün tırtıl daha önce hiç hissetmediği kadar uykulu hissetmiş. Dinlenmek için güçlü bir dal bulmuş ve etrafına kalın bir örtü örmüş. Sonra büyük bir esnemeyle beraber tırtıl çok derin bir uykuya dalmış. Kış gelmiş ve onunla birlikte Jack Frost gelmiş. Eeeh, burada ne varmış böyle? Lütfen onu rahat bırak Jack Frost. Elbette büyük anne. Sonra King Winter gelmiş ve battaniyesinde uyuyan küçük dostumuza bakmış. Hey küçük fella, uyu. Tabiatın sana olan özel sihrini örerken uyu. Uyku. Kış dört uzun ay kalmış ve sonra tüm dünya dinlendiğinde doğanın küçük melekleri, bütün küçük böcekleri ve çiçekleri uyandırmak için işe koyulmuşlar. Bütün küçük yaratıklar soğuk aylardan sonra uykuluymuş. Güneşin ılık ışınları buzu kırmış ve sıcaklığı kısa sürede bütün dünyayı sarmış. Tırtılımız da uyanmış. Ama şimdi kış bitmişken battaniyesinin içinde çok sıcak olduğunu hissediyor ve özgür olmak istiyormuş. Küçük karınca ona bakıyormuş. Büyük anne uzun zamandır uyuyor. Hiç uyanacak mı? Oh evet uyanacak. Bekle hareket ediyor. Uyanıyor. Şşş, sadece olanları izle canım. Böylece karınca izlemiş. Tırtılın battaniyesinden çıkmak için nasıl mücadele ettiğini görmüş. Sanki çok güç harcıyor gibiymiş. Büyük anne mücadele ediyor gibi görünüyor. Hadi ona yardım edelim. Aa hayır sen burada bekle. Bu zor iş onun için çok iyi. Sadece burada bekle ve izle. Ama... Sana söylediğimi yapmalısın. Bir dakika içinde sebebini öğreneceksin. Uzun zaman gibi gelmiş. Ama sonunda battaniyede çatlaklar belirmeye başlamış. Ve tırtıl ortaya çıkmaya başlamış. Ama durun bu da neydi? Bu nedir büyük anne? Ağır aksak nerede? Yoksa bu o mu? Ooo! Ooo! Ooo evet! O ağır aksak benim ama artık ağır aksak değilim. Gerçekten bu ben miyim büyük Büyük anne! Evet, bu sensin. Güzel kanatlarınla beraber. Yaşasın! Artık sevdiğim tüm yaprakları kovalayabilir ve sevdiğim tüm böcekler ve arılarla oynayabilirim. Yaşasın! Haklıydın büyük anne. Tabiat ana bana bir büyü yaptı. Ve tatlım, battaniyeden çıkmak için verdiğin mücadele Sadece kanatların için bir egzersizdi. Böylece güçlü oldular ve senin uçmanı sağladılar. Böyle bir ağır aksan uçabileceğini gerçekten hiç düşünmemiştim. Bu çok güzel oldu. Tırtılken de tatlı değil miydi yani? Ve şimdi o bir kelebek olarak çok yakışıklı. Hepimiz sürekli değişiyoruz. O yüzden kimseyi yavaş ya da çirkin ya da başka bir şey olarak değerlendirmemeliyiz canım. Çünkü sonunda hepimiz kendimizin çok daha iyi versiyonları oluruz. Tabiat ana hayatı böyle basitçe tasarlamış canım. Sadece Görünüş olarak değil, yapabileceğimiz tüm iyi şeyler sayesinde sürekli olarak daha güçlü ve daha güzel hale geliriz.